İnkar edenler var ya, muhakkak onlara Allah'ın size gazabı sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrılırdınız da inkar ederdiniz diye seslenilir.